Maşallah kardeşimiz Allah razı olsun. Doğru. Uskak devamlı sakat karşılanıyormuş değil mi abi? Ömer kardeş babadan Nurcu yani. Babası <gülüyor> Musab'ı bazen anlatıyorum ya bazı hatıralar. Musab'den. O Musab'ınsin oğlu Ömer kardeş. Allah razı olsun. Yamansinler haydi ya. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedin alihi ve sahbihi ecmain. Burası açıldı kardeşler. Zaten ip de oradaymış. Demek ki vardır bir hikmeti. Bu Huvvet Risalesi, 22. mektup. Çok ihtiyacımızın olduğu bir şey her zaman yani her an her zaman lazım ise, her an her zaman. İsmihi Subhanahu, ve in mişe in illa üsebihu vihamdihi. Şu mektup iki mebhasdır. Birinci mebhas yani birinci bahis ehli imanı huvüte ve muhabbete davet eder. Ehli imanı huvvete, kardeşliğe ve muhabbete davet eder. Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mü'minune ihvetün fe aslihu <Sessizlik> beyne ahavaykum idfa billeti hiye ahsenu ve izellezi beyneka ve beynehu adavetun ke ennehu veliyun hamim vel kazinina vayza vel afina anil nas ve allahu yuhibbul muhsinin Sadakallâhu'l-Azîm. Sadece şu ayeti i kerime sonda diyor ki vel kâzimînel gâyzâ vel âfînâ enin nâs Yani o insanlar ki diyor öfkelerini yutarlar. Gâiz, kinlerini karşı tarafa olan bu kızgınlıklarını yutarlar. Vel <Gülüyor> afine insanları da affederler, hoş görürler. Vallahi yuh hak diyor. Allah muhsinleri sever. <Gülüyor> Muhsin. İhsan eder. ne ihsan etti o adama? Affedeler ah, yüstelik. Para vermek kolay, herkes verebilir ama kıstığın an böyle ya. adam arkadan korna çalıyor <gülüyor> ömürü çıkarıyor kafasını falan kızıyor böyle insan bana. hemen bir kızmak Cana ı Hak demek ki yaratmış on. alttan geliyor yani dışarıdan gelmiyor böyle ne <gülüyor> çalıyor bu ben bakıyorsun bazen bakın tanıdığın birisi <gülüyor> yani seni ipselam verecek sana adam <gülüyor> korna çalıyor veyahut kapın açık haber verecek ama netiş ne yapıyor? Ya o ne çalıp duruyor bu adam diye böyle. Hemen birden tepkiyoruz. Halbuki tabii şey yapmak lazım. Daima yumuşak olmak lazım ama lazım tabii ama yaşamak Evet, müminlerde nifak ve şikak. Nifak yani iki ikilik, ikili. Müminlerde nifak ve şikak kim ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik tarafgirlik ve inat ve haset inat, haset hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayat-ı ve hayatı çirkin ve merduttur, çirkin ve merduttur, merdut yani reddedilmiştir, muzır ve zulümdür, ne müminler arasında ifak, şikak, kin ve adavet. İşte onlar şunlar, bunlar tarikatçı, işte onlar Nurçuk, bunlar Süleymancı. İşte biz biliriz onlar bilmez, işte biz, biz de onlardan iyiyiz, biz şu, bu. Bir zamanlar bunlar çok oluyordu böyle cemaatler arasında. Şimdi bunları yapanların, bunları yapanların, hakikaten bizim dostlarımız değil düşmanlarımız. Giriyor onların arasına birisi, bizdenmiş gibi onlara üflüyor kulağına. Sizin için böyle diyorlar diyor. Bu tarafa geliyor birisi, sizin için onlar böyle diyor, halbuki dediği yok yani adam dua ediyor esasında. Dua ediyor ya, Kur'an'a hizmet ediyor. Geçenlerde bir şeyden geliyorduk da bu Bilecik tarafına uğradık, Kütahya'dan gelirken öyle. Baktık birisi duruyor böyle nurani birisi, ya o kenarında duruyor, belli ki o da pazarına doğru gelecek falan. Bizim Hamza kardeş var, hacamıza Hamza, tavşanlılık. Ya abi de şu genci alsaydık, dedi, nurcuya benziyor dedi. Yani yüzü nurlu falan. Alay, alaydık keşke dedim. Döndük. Epey bir gitmiştik. Döndük. Geldik adamın önüne. Dedi kardeş nereye gidiyorsanız götürelim falan. O tabii dedi siz dedi nereye gidiyorsunuz dedi yani bizi gene böyle gidiyoruz zannedi. Yok dedi biz seni de almak için döndük falan. Dedik bir nurcu var burada bunu alalım falan. Ben dedim Süleymanci'yim dedim. <gülüyor> Ama Nurcu, yani Süleymançı, Nurcu bunlar birer isim taktığı veya takılan isimler, Kur'an talebesi, o kadar. Bunlar ahirette yok böyle bir şey, Kabirde Nurcu musun, Süleymançı böyle şeyler burada ya. isimlendirmek için. Nasıl Ahmet, Mehmet, Ali, Velif, o kadar onun gibi yani isim. Anayim, Değil mi? <gülüyor> Adın ne Ahmet, maşallah, selamun aleyküm, aleykümselam, Bogat. adın ne Mehmet var, adın ne Petrosyan, ha deyince o zaman ha değişik yani, değişik bir, değişik bir isim yani, Petrosyan, mı Mıgırbiçyan, değişik. Şimdi ha, demek ki mümin, geldi kardeşimiz, oturduk, muhabbet, muhabbet, muhabbet böyle, hatta ben ona bir soru sordum, bir soru sordum, bak anlatayım, siz de dinleyin, çocuk alim birisi, Merhaba. Hakikaten alim. Merhaba. Hem Lihat fakültesini bitirmiş, hem de onların medreselerinde ders görmüş yani. Bizde dedi, iki çeşit talebeler var abi dedi. Biri dedi. üniversiteye giden talebeler dedi, bir de bizim cemaatımızı yetiştirecek medrese talebelerimiz var dedi. İki çeşit devam ediyorlarmış Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de 6666 tane ayet deniyor. Hep böyle dersi, Üstad da öyle diyor. 6666 tane. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de 6.666 tane ayet yok. Aynen. Sayıyorlar ayetler 6.666 değil. Bunu ben bir iki yere sordum. Hatta bir müftiye de sordum. Dedi, Allah dedi herhalde dedi, Cenab-ı Hak bazı ayetleri göndermiş, kaldırmış. Mensuh nasi. Mensuh ayetler var dedi. Bazı ayetler var dedi. E, lafsi var. Manası yani kapmış. Bazıları falan bir şey anlattı. Bu Kardeşimize sordum aynı şeyi. Abi dedi şimdi dedi işte dedi İbri Kemal gibi büyük bir allame bir dedi zemahşeri. Zemahşeri mi dedi o? Tamam zemahşeri. Büyük bir allame üstad bahsediyor ondan. Zemahşeri. Bunlar dedi Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri yarısı dedi. Yarısı geliyor ayetin emir. Yarısı da ayetin yarısı nehi Cenab-ı Hak bir şeyden mesela külü emre diyor. yeyiniz içiniz vela diyor bakın orada ne var nehi diyor israf etmeyiniz bunu iki ayet saymışlar dedi hmm. emirgen ve diğer gelen bütün ulema bunlar 800 senelik evvelki alimler gelen ulema bunlara itiraz etmemiş dedi hmm. yani ne olmuş bu telakki bir kabul ha, ümmet bunu kabul etmiş dedi ve 6666 tane bu dedi böyle devam edip geliyor hiçbir ulema dedi buna itiraz etmemiş Mantıklısı itiraz bu. etmediğine göre dedi kabuldür Bravo. ne diyor üstad bir fikre davet cumhur ulemanın kabulüne vabestedir yoksa bitattır reddedilir diyor cumhur ulema kabul etmişse itiraz etmemiş ise o kabul edilir Baktım güzel bir cevap aldım ha. yani o kardeşimden. İşte de lazım olur diye söyledim. Çok güzel. Çünkü sibir zekalılar çıkıyor televizyonda adam diyor 61666 değil diyor. Sayın efendim dişte ben çıktım ben kaç? Ha demek ki Olantı bunlar tamak. iki saymışlar onları o ayetleri böyle olunca 61666 oluyormuş. Ne güzel cevap. Semahşeri ve İbn Kemal büyük şey bunlar. şey İslam. Büyük allame bunlar yani. Bunları fetva Böyle güzel bir muhabbetle o kardeşimizle, dağda pazarına kadar geldik. Ne güzel cevap vermiş, maşallah. Onlar da Kur'an'a hizmet ediyorlar. Biz de Kur'an'a hizmet ediyoruz. Tarzımız değişik. Onlar bir yaşa kadar talebe alıyorlar. Efendim, orta dereceyle bitirmiş olacaksın veya beş iki dereceyle bitirmiş olacaksın. Şu yaşa kadar olacaksın. Bizde derece yok. İster meyhaneden gel, ister kumarhaneden gel, ister yoldan gel, ister otobüsten gel, nereden gelirsen gel, işte de böyle. Evet, tamam. Şimdi biz onların tarzına dönmeye kalksak burada, haftaya beş kişi gelmez. <gülüyor> <gülüyor> ya ben nereden okuyacağım dedim, Elif'i bilmiyorsun, B'yi bilmiyorsun, ben gideceğim orada şimdi bana Elif B, T, Z okuyacak, Nazara, Arapça ben bilmiyorum, gelmez. Ama bizimkisi dersle beraber, muhabbetle olduğu için. Evet, tamam adam geliyor kahveye gideceğime diyor, oraya giderim yahu diyor, bacana da götüreceğim haftaya diyor, gelsin kerata dinlesin diyor, <gülüyor> öyle ya geçenlerde birisi burada dedi, hani ben dedim davet edin, çağırın falan böyle davet edin de Adam dedi ki kardeşim şu arkadaş var ya dedi. Beni bilmem kaç seneden beri, bilmem kaç seneden beri gel gel gel diye diye başımın etini yedi dedi. Bıktım artık dedi bunun gel demesinden. Hadi gideyim de kurtulayım dedim diyor. Geldim ama diyor çok memnun oldum dedi. Bundan sonra geleceğim. Demişti bilmiyor mu kardeş burada mı değil mi? Ayni böyle. Demek ki bizim basitemiz davet etmek, bir şarkı. Şimdi onların tarzını biz yapamıyoruz, bizim tarzımızı onlar yapmıyor. Kur'an büyük hasine kainatı içine alan ilahi bir kitap e bunun her tarafını bir cemaat ders veremez ki içinde fıkıh var bak biz burada fıkıhtan bahsetmiyoruz namazı bozan şeyler, abdesti bozan şeyler Şimdi nikah nasıl kıyılır cenaze nasıl yıkanır efendim miras nasıl taksim edilir bunlar da dinde var bu gibi şeyleri bize sordukları zaman biz hoca efendilere gönderiyoruz müftüye git kardeşim ama siz ya kardeşim biz her şeyden fetva veremeyiz. Bize sorarsan şeytan ne için yaratılmış? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah şeytanı niye yaratmış? Madem ki bu kadar şeytan, bu kadar kötü, niye yaratmış diye soruyor adam. Bak soruyor. Ha buna cevap veriyor usta. Işte. Şeytanın namazı ne için Allah emretmiş ha? Namaz nasıl kılınır anlatılmıyor ama... Namaz ne için emredilmiş, namaz neden kılınması icap ediyor, namazın ehemmiyetini anlatıyor, şeklini anlatmıyor. Ya parmağını böyle tutacaksın, yumuşağına değdireceksin, i̇şte göbeğinin altında iki santim, ayakların şu kadar açık olacak, bunları anlatmıyor ama namaz ne için kılınır, öyle ya e biz başka bir işe yarıyoruz mu? Kur'an-ı Kerim de öyle diyor Cenab-ı Allah, Sustu Bilah, Kulma Rabbi, hemla dua Eğer duanız olmasa idi, ne hemmiyetiniz vardı? Şimdi hakikaten ya, çok kafedersin. Bir ineğe decek, İnek Senin duan olmazsa ne hemmiyetin var? İnek gibi yaşıyorsun. Aynı. İnek decek, nasıl ne hemmiyetin var ya? Sen bu sözü bana nasıl söylersin? Ayıp değil mi? Şu buzdolabını bir aç bak. Süt benden, yoğurt benden, peynir benden, dolma benden, köfte benden, çocuk benden, pastırma benden, ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden. Ben olmasam pantollarını bağlayamayacaksın. Uğlanmaz adam, sen bana bunu nasıl söylersin? Allah Allah. Çok affedersin, bay inek, özür dilerim. Senin ne emiyetin var dese bana? Etin yenmez, sütün içilmez, saçından çorap yürülmez, keresli olmasın, sobada yanmasın. Sen ne işe yararsın dese? Hakikaten. Hakikaten. Biz de kitap okuyoruz, dua ediyoruz, namaz kılıyoruz. Ha demek süt vermek, et vermek ona yakışırsa namaz kılmak da bize yakışır. Şimdi Cenab-ı Hak bizi öyle yaratmış, o tarzda yaratmış. Zaten bir inek namaz kılmaya kalksa düşünün bakın, yani secdeye kapansa kalkamaz görebilecek. <gülüyor> Yaratılışı müsait değil yani. Diyor ya yani, namazda diyor, bütün mahlukatın elvan. İbadetinin elvanı var, çeşitleri var. Mesela ağaç, ağaçlar böyle dik duruyor. Biz kıyamda durduğumuz zaman ağaçların tarzını yapmış oluyoruz. Rukiye vardığımız zaman ayaklı hayvanların durumuna geliyoruz. Secdeye vardığımız zaman sürüngen hayvanların durumunda görünüyoruz. Oturduğumuz zaman dağlar, böyle sıra dağlar gibi durmuş oluyoruz. Yani diğer yaratıkların, Duruş çeşitlerini namazda ne yapmış oluyoruz? Göstermiş oluyoruz. Müstak bütün bunları anlatıyor. Bakın, namazın hikmetlerini anlatıyor, namazın illetini anlatıyor, hikmetini anlatıyor, şeklini de namaz hocasından alırsın bir namaz hocası, şekillerini de oradan öğrenirsin. Ha. Demek ki namaz hocası yazan adam da bir hizmet etmiş, evet Üstad risale Nur yazmış hizmet etmiş, o da yazmış namaz hocası. Alıyorsun orada o ok, okuyorsun, öğreniyorsun. Ha, öyle. Onun için biz biliriz, onlar bilmez diyorsa biz şöyleyiz, biz böyleyiz dediğimiz müddetçe bundan ancak şeytan memnun olur, bir de ehl-i dalalet memnun olur. Biz daima, nerede bir mümin var, imanı var, bizim kardeşimizdir. Maalesef. Ya cumaları kılıyorsun, cumaları kısın, cuma cumayaları kıldığına göre o beş vakitte kılacaktır. Ne yapalım? Dua edeceğiz, kılsın. Gülüyor ya camiye. cami yıkmaya çalışan var ya, <gülüyor> Allah Allah! Onun yanında mübarek mi? Sonra, suyun diyor bardağın yarısı dolu, dolu tarafını göster. Bardağın yarısı doluymuş. O anlar karşıda da gidiyor. Ya bu bardak niye yarısı boş? Ya. Boşunu gösterme! mi? Bu kardeşimiz cumaları kaçırmaz, aslan gibidir. Hoşuna gitsin adam. Beş vakte geçer. O diyor bizim bu arkadaş var iyidir ama, cuma müslümanıdır bu. Her şey kızlar Şimdi adam kızıyor bu sefer, cumaya da gitmeyecek. <gülüyor> Olmadı işte. <Ha>. Daima müşvet, <gülüyor> muhabbet, evet. Demek ki hayat maneviyece çirkinmiş, Çek, çekişmek, çatışmak, haset, fesat ve merduttur, muzır ve zuhimdür ve hayat beşeriye için sihirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan, gayet çok yönlerinden altı veçini beyan ederiz. Altı tane veç diyor beyan edeceğiz. Birinci veci, hakikat nazarında zulümdür.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 o gemiyi kark ve o haneyi ihraç etmeye çalışan, o gemiyi batırmaya veya o binayı, o evi yakmaya çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Çünkü masumlar var. Hatta bir tek masum, dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz. Ne Allah'ın kanunuyla batırılır ne de beşerin kanunuyla. Beşer de batırmıyor zaten. Doğu masumu alalım diyor, çocuğu esir almış diyor şeyler. Teröristler diyor, çocuğu esir almışlar. Aman dikkat edin, onları vururken çocuğu vurmayalım. Batırılmaz. Aynen öyle de sen, birhane-i Rabbaniye Allah'ın ilahi birhanesi yarattığı birhanesi ve bir sefine-i olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil belki yirmi sıfatı mahsume varken yirmi tane masum sıfat var yani subhanallah sana musir olan yani sana zararı dokunan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hane maneviyi vücudun manen kalk ve ihrakına tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. 20 tane sevimli sıfatı var. Bir tane sıfatı var. Senin hoşuna gitmiyor geliyor senin arabayı park edeceğin yere arabasını park ediyor adam. Haa, <gülüyor> bakmış ya arabayı park etti oraya diyor. Şu adama öyle kısıyor mu gidiyor mu? Ya artık sen de git başka bir yere park et. Ne yapalım yani? Veyahut da güzel bir insan. Veyahut da adamın partisini tutmuyormuş. O başka parti denmiş. Ondan diyor selamı kestim biri. Niye? O diyor işte başka partiden diyor. bizim partiden değil diyor. Hangi? E camide selam veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yanında onunla selamlaşmıyor. Bak şimdi Allahu Ekber diyor. Beraber <gülüyor> Semillahülmen <gülüyor> Hamide diyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Elham okuyor, Subhanek okuyor beraber. Onunla beraber aynı safta namaz kılıyor. Partisi başka olduğu için selamı kesmiş. Öbür tarafta kendi partisinde birisi var namaza da gitmiyor. <gülüyor> Oruç da tutmuyor. O partiden olduğu için onunla can ciğer. İşte üstad böyle bir siyasete euzubillahimine şeytani ve siyaseti diyor. Şeytandan ve böyle siyasetten Allah'a sığınırım diyor. İşte böyle siyasetten. Baktım ki diyor bir, birisi diyor fikri siyasisine diyor uygun gelmeyen birisini alim ve fasıl birisini diyor kendi partisine uygun gelmediği için onu tekfir edecek derecede takdil etti. Kafir diyecek derecede ona diyor ileri gitti. Sonra baktım diyor kendi fikri siyasisine uygun bir münafığı diyor velayet derecesine çıkardı diyor. Ebliya der gibi şey yaptı diyor. Bundan diyor siyasetin bu çirkin peşesinden diyor ürktüm, korktum. Evuzu billahi ne şeytani ve siyaseti dedim diyor. İşte, Bakın üstada bunu dedirten neymiş yani? Yoksa İslamiyet'te siyaset vardır da, İslam'ın siyaseti kendine göre siyaseti vardır. Biz şimdi onlar uğraşmıyoruz zaten. Çünkü üstadımız ne diyor? İslamiyet Kur'an diyor, yüzde neymiş? İtikat, iman, ibadet, hazilet, ahirete bakar diyor. Yüzde Yüzde biri diyor Kur'an'ın siyasete bakar, onu da diyor baştakiler düşünsün, baştakiler düşünsün diyor, nasıl hesap verecekler düşünsün. Biz şimdi yüzde doksan dokuzuna bakıyoruz, yüzde yüzünü yaşayabilsek zaten yaşarız gene yani onu da bir mani yok, öyle değil mi? Mani yok. Hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Hikmet nazarında dahi zulümdür. Hikmet. Birincisi, hakikat nazarında. ikincisi hikmet nazarında. Hikmet neydi kardeşler, hikmet? Her şeyin mantıklı olması değil mi? Güzel olması. Bak kardeşimiz buraya ne getirdi? Bir bardak su getirir değil mi? Koydu buraya bunu. Yani bu bir hikmettir yani. Adam der ki bu boğazı şey olur, bunu içer. E bu bir hikmetti, Bunu kimse, kimse buna neden bunu koydu buraya demez. Ama bir tane buraya bir jop getirip koysaydı, bir tane bir lastik jop. Ne olurdu o zaman? Habes Hikmet. olur. Hikmetin karşılığı abestir. Şimdi adam bakacak Allah Allah yeni gelen de çok ulan bunlar. Dersten sonra herkese bir şey sorup da bilmeyeni bu zoplandı ölecek mi acaba de Adam hamle yapar gitmek için. <gülüyor> ne oluyor bakın bir hareket abes oluyor. Ha? Demek ki hikmet nazarında zulümmüş. Hikmet her şeyin yerli yerinde olması. Hikmet. Cenab-ı her şeyi hikmetli yaratmış. Hem hikmet nazarında Dahi zulumdur. Zira malumdur ki adabet ve muhabbet nur ve zulmet gibi zıttırlar. Adabetten muhabbet, karanlıkla ışık gibi birbirine neymiş zıt. İkisi manay hakikisinde olarak beraberken olamazlar. Burada hem çok karanlık olacak burası, hem de çok aydınlık. Olur mu? Olmaz. Ya çok aydınlık olur, ya elektrikler sönerse çok karanlık olur. Hem çok aydınlık, hem çok sen Seni hem çok severim, hem çok kızıyorum sana. Bu olmuyormuş böyle. Hakiki, hakiki manada olmuyormuş, hakiki. Eh ya. Eğer muhabbet, zaten üstad, dikkat ederseniz temin de kardeşiniz ister sokudum ...devamını böyle insanın yapabileceği yönleri gösteriyor. Mesela hastasın. Bir hastasın. Üç aydır sancılısın. Diyor ki o üç ay geçti. O üç ayı sayma şimdi diyor. Şimdi o üç ay sayarsan... ...şimdiki sabrın... ...üç ay evele gitmiş olur... Evet. ...dağıtıkmış olursun. Ya bu sancı acaba yarında devam edecek mi? Öbür günde, öbür ayda... ...bir ay sonra da devam edecek mi bu sancı? Onu da düşünürsen diyor gene diyor, gücün o tarafa gitmiş olur. Sen şimdiki sancıya bak diyor. Geçmiş sancılar geçti. Gelecek sancı da gelmedi. Şimdikine yaparsan diyor, gücün kafi gelir. Yoksa ona gönderirsen bir kısmını, sabrın bir kısmını bir kısmını buraya gönderirsen bu tarafa, o zaman diyor, bir ay sonraki ekmek, su içmek, bir ay sonraki açlığını veya susuzluğunu şimdiden hissetmek gibi olur ki mantıksızdır diyorlar. Mustafa i̇şte her şeyde hikmet tarafını gösteriyor. Yani ibadetlerin ve musibetlerin kolay yap yapılabildiğinin ispatını yapıyor. Tabii. <gülüyor> Ey insafsız adam! Ha. Eğer esbab adavet galebe çalıp <gülüyor> hakikatıyla ha şuradan alayım. Haberlersiniz. Eğer muhabbet kendi esbabının Rüçhaniyetine göre, tercihiyetine göre, üstünlüğüne göre bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur. Adavet mecazi olur. Acımak suretine inkılap eder. Acımak suretine inkılap eder. Ah. Sen şimdi böyle kendine soracaksın. Diyelim ki siyaset bakımından o kardeşinle küstüysen, Soracaksın. Ben Allah'ı mı daha çok seviyorum, partiyi mi? Vicdan diyecek ya Allah'ı seviyorsun. Bu arkadaş da Allah'ı seviyor. Ben peygamberimi daha çok seviyorum parti başkanını mı? Ben peygamberi daha çok seviyorum. Bakın vicdanın cevabı. Demek ki senin kalbinde onun sevmeyi gerektiren neler var? Sebepler var. Sebepler var. Bak, eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder. Eğer sen o adamın yanlış bir görüşte olduğunu görürsen acıacaksın. Bak ya yanlış düşünüyor adam. Böyle düşünmesi lazım. gereken Müslüman olduğu halde, mümin olduğu halde böyle yanlış dışını Allah. Bir temiz bir kardeşimiz namazını kılıyor, hamdullah falan. Böyle düşünmemiz lazım. Acımamız lazım. Ha. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için fakat fenalığı için yalnız acır. Fenalığı için acıyacağız. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nasıl hadisiyle Üç günden fazla mü'min, mü'mine küsüp kat-ı mükâleme etmeyecek. Üç günden fazla diyor, küsmek olmaz. Üç gün fırsattır diye Cenab-ı Hak müsaade ediyor demek ki, sinirleri yatışıncaya kadar. Karakolda bazen hemen barıştırıyorlar böyle. Komiser, sarın bakalım öpüşün falan, bir adam çıkıyorlar dışarı, dışarıda yine kapışıklar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü fıtri değil. Orada komiser öyle şey yapıyor ama... Üç gün, Üç gün geçecekmiş yani. Üç gün şey oluyor yani o damarlar. Şey birdenbire olmuyor. Kızmak birdenbire oluyor da barışmak birdenbire olmuyor demek. <gülüyor> Eğer adavet de esbabı adavet galebe çalıp, adavet hakikatıyla bir kalpte bulunsa, <gülüyor> adam Kur'an düşmanı. Sevmemeni gerektiriyor. Din düşmanı sevmemeni gerektiriyor. İslam düşmanı sevmemeni gerektiriyor. Seve, sevemeyiz onu. Sevemeyiz ama adam da komşumuz. Ya dükkan komşusu ya ev komşusu. Ya da karşımızda. Tam açıyoruz kapıyı, karşımızda görüyoruz her gün. Bak şimdi. Bize üstad metot veriyor burada. <gülüyor> Eğer esbab-ı galibe çalıp adavet hakikatıyla bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur. <gülüyor> Sev, onu diyor sevemezsin ama seviyor gibi görüneceksin. <gülüyor> nerede <rahmet> ben etin inansın. diyor. <gülüyor> <Ya, ya, ya. gülüyor> Kirkor nerede nerede ne, ne, ne. <gülüyor> şimdi olan sen ne zındıksın sen <gülüyor> yemezsin hayat olmaz o zaman alışveriş ediyorsun gidiyorsun işin düşüyor bir şey alıyorsun adam ha, arabasına bi arabasına biniyorsun karşında güzel ahlakını göstereceksin belki o bir gün iman, efendim, ed iman edecek senin tarafına gelecek ya peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hep öyle güzel ahlakla güzel örneklerle geçmiş ulema evliya güzel örneklerle hep böyle şey yapmışlar yani Kazanmışlar, tabi. Hatta bir Yahudi çocuğu hastaymış Resulullah Efendimiz ziyaretine gidiyor. Ee, çocuk böyle hasta, ziyarete gidiyor, tek o baba, babası da hoş geldin falan filan. Çocuk artık sekeratta çocuğa diyor ki, Resulullah Efendimiz kelime-i şahadet getir diyor. Kelime-i şahadet getir Resulullah Efendimiz. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ وَا اَشْهَدُ اَنَّ diyor evladım, böyle de diyor. Çocuk diyecek ama babası orada babasına bakıyor. Babası da diyor de evladım de diyor şöyle. O yanlış bir şey söylemez diyor. Görüyor musun? Elham. O Muhammed Emin'dir diyor. Yanlış bir şey söylemez diyor. De diyor onun dediğini. Ciddi emekliyor. Ne kadar kendisini sevdirmiş ki? Komşusu Yahudi ama düşmanlık şey yapamıyor yani muhabbet mecazi olur diyor. Kalben sevemezsin. Mü'mine de kalben kızamazsın. Çünkü kalbinde imanı var. Ha, o imanın hatırı için ona düşman olamazsın. Bak ne diyor? O vakit muhabbet mecazi olur tasannu ve temellük suretine girer. Tasannu ve temellük suretine girer. Tasannu ne demek? Yapmacık. Sanat deriz sun iyi yani, yapma şey. Seviyormuş gibi görüneceksin işte böyle komşuluk şeyleri, münasebetleri. Gerçek komşuluk şeyi işte bir baltan var mı odun kıracağım. tabii bugün. efendim. Ulan senin gibi zındı adam baltan mı verir? Anlamaz <gülüyor> sen <gülüyor> baltan olasın. <gülüyor> Şu adam bilmiyor bunu, ya diyor kafire iyilik yapılır mı? Ya tabii yapılır ya, kafire daha çok iyilik yapılır. Ki Müslüman olsun diye varıp da kafirin küfrüne sen yardım etmeyeceksin. Kardeşin diyor zalimse ona yardımcı ol. Neyine? Zalimlikten vazgeçirmek için yardımcı ol. Adam öldürecek sana tabancayı verme. Elinden tabancayı almaya bak yani. Böyle yardımcı olacaksın. Biz çoğu böyle, nefsimiz de tabii istemiyor ya böyle yardım etmek şuna buna. Hocalardan da böyle yarım yamalak bir şey bazen duyuyoruz. Ha tamam. Ya da duyuyoruz camide. Yani adamın biri bir gün çok edersin anlatıyormuş böyle şey anlatıyormuş hoca efendi. Yani fıkıhtan bir şey anlatıyor. Yani teyemmüm ne? Şartlarda teyemmüm yapılabilir. Anlatıyor. Diyor ki mesela diyor sen diyor merkebinle diyor gittin diyor daha. Odun kesiyorsun diyor namaz vakti geldi. Eşeğin diyor üzerinde bağlı kırpada su var. gittin abdest almak için. Baktın ki merkep yok. Merkep yok. E ne yapacaksın? Makit de çıkacak. O anda işte su da yok, Baktın, bakındın su da yok. Derhal teyemmüm yaparsın, namazını teyemmümle kılarsın. Diyor adam. Namaza durdun. Namaza durdun diyor. Namaza durdun. Eşek diyor affedersin anırdı. Eşek anırdı mı diyor, abdest de bozulur, namaz da bozulur. <gülüyor> Cemaat içeri giren onu duyuyor. Eşek anırdı, abdest bozuldu. Yani, Orasını duyuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki eşeğin anırması da yani eşek ben buradayım diyor. Eşekte de su var ya, su bulundu mu teyemmüm caiz değildir. Bunu anlatıyor hocam. Namaza başlamış birisi ayrancılarda. Bak bunun babası anlatıyordu Musa Çocuk diyor namaz kılıyor. Birkaç gün sonra baktım diyor namazı diyor bıraktı. Ya demiş oğlum sen niye namaz kılıyorsun kılmıyorsun kılıyordun ne güzel falan. Yahu demiş abdest tutamıyorsun falan. Nasıl demiş ya falan, ya demiş sorma, komşuna bir merkezi var demiş, anırıyor devamlı demiş. Abdest alıyorum, tam alıyorum, camiye geçeceğim, tekrar anırıyor, tekrar anırıyor. E ne alakası var demiş, ya demiş hoca işte geçen hafta dedi ki, eşek anırınca abdest <gülüyor> Şimdi bakın, yani, hani böyle adam yarım yamalak bir şey duyuyor bir yerden, işine de geliyor, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İslam'a da düşman olmak istiyor veyahut da, <gülüyor> da öyle devam ediyor yani. onun için işte bu dersler böyle elhamdülillah akademik ders bu Risale-i Nur dersi öyle basit bir ders değil elhamdülillah sonra bizler bu kitapları böyle sadece burada değil evlerimizde de okuyacağız yani bunları temin edip okuyacağız eğer talep olmak istiyorsak sadece dinleyici makamında kalmayacağız yani birisi gelip de bize okusun anlatsın biz de dinleyelim biraz da gülelim öyle değil yani bunların böyle şeyine vakıf olmak lazım evet kardeşler Bakın burada iki satırlık bir mesele ama içtimai hayatı ne yapıyor burada Bakın bakır? İctimai hayatı şey yapıyor burada. Eğer esbab-ı adavet çalıp adavet hakikatıyla bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur. Tasannuh ve temellük suretine girer. Yani o adam zındık da olsa dinsiz de olsa dinsizleri yüzüne vurmayacaksın. Ona güler yüzü davranacaksın. Ta ki güler yüzlü davrana davrana bir gün bakarsın o da seni sever seni sevdiği için davanı da sever ey insafsız adam şimdi bak mümin kardeşine kin ve adalet ne kadar zulümdür çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları adi küçük taş almışsın eline taş bunlar evet adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli Kabe de taş, o da taştan duvar. Kabe'den daha emniyetli. Ve Cebel-i Uhud'dan, Uhud dağından daha büyük desen, Şirkin bir akılsızlık edersin. Nasıl diyor büyük bir şirkin akılsızlık edersin? Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman. Kabe hürmetinde olan iman. Bak iman Kabe hürmetindeymiş. Allah Allah, biz neredeyiz ya? Emin mi? Haçta, Hacer-i Resmeti için adam gırtlak gırtlağa geliyor. Bak ne kadar yani uzaklaşmışız İslamiyet'ten. Halbuki bir mümini kaktırmak, böyle kaktırmak, iktirmek, Anam. onu ek ona efendim eza vermek haram. Taşı öpmek sünnet. Bir sünneti yapacağız diye adam orada yüz tane haram işliyor. Geliyor bir de diyor, Allah diyor, bir sultanlı etti bir omuz attı bana diyor, alttan bir daldım diyor, yemen iyi kaldırdım şöyle, bir attım diyor, öptüm, öptüm, öptüm, öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Şeytan da böyle, o iyi yaptı, iyi Ya şimdi bak, bilmeyin, bütün bunlar bilmemezlikten ileri geliyor, İslamiyeti, gerçekleri bilmemezlikten ileri geliyor. Ya... Demek ki bu belalar, bu musibetler de bizim başımıza da öyle geliyor işte. Cenab-ı Hak böyle sindıkları başımıza musallat ediyor. Sonra, sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım. E değil ya tabii? Siz ya da adam olun, ya adam olun. Sevin birbirinizi, birbirinize kaynaşın. Bir vücut gibi olun. Birbirinizin kusuratını görmeyin. Ya doğru dürüst Müslüman olacaksanız olun. Ya da ben bunları size devamlı tebelleş edeceğim yani. Böyle. Bunlar boşu boşuna kendi kendilerine gelmiyorlar. <gülüyor> adam durup durup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 anlarsın. Gel bir kişi yer var burada gel. Nasılsa buraya geleceksin eninde sonunda. Evet. Formül bunlar be kardeşler. Hep formül yani. Vallahi formül. Öyle formüller ki Üstad. Cenab-ı Hak Üstad'a bunları söylettirmiş. Son asır çok dehşetli bir asır olduğu için kesin böyle kesin. Evet, tevhid-i imani elbette tevhid-i kuluhu ister. Amin. Tevhid-i imani tevhid-i kuluhu ister. Yani iman birliği kalp birliğini ister. Madem ki La ilahe illallah diyoruz hepimiz, Muhammedur Resulullah diyoruz, imanda tevhidle beraberiz, kalplerimizle beraber olsun. Ya. Ve vahdedi itikad dahi Vahdet-i İstimai'yi iktiza eder, itikad birliği toplum birliğini gerektirir, çünkü dinin dışında, dinin dışındaki şeylere neye bakarsan bak hep bozmak içindir, bozmak için, dinin dışında. Din için toplanmayanlar, mesela burada bir din için toplanmışız veya diyelim bir cami derneğinde din için toplanmışlar veya bir tarikatta din için toplanmışlar sikrediyorlar veya başka bir yurtta kursta din için toplanmışlar. Bunların hepsinin toplantıları güzeldir. Fakat bak bir kahvede toplanmışlar, taktup taktup şeytan boyuna bitme veriyor. Maçta toplanıyorlar, kalabalık. O Fenerbahçe, o Galatasaray, o ona yuh, o ona yuh. Adam döner bıçağınla gidiyor oraya. Ya nereye gidiyorsun sen ya? Sanki çaldıran seferine gidiyor. <gülüyor> döner bıçağıyla. Düşünün bakın. Yani masum gibi gösteriliyor. Spor deniyor, spor. Sporttan olacaksın, hayat boyu. Spor yap. Güzel bir şey. Ama Allah için olmadığından dikkat ederseniz, dikkat edersek hepsi birbirimize... Birbirimizi düşman etmek içindir yani. Yani bu kulüpler var ya kulüpler. Üstad diyor kulüpler tefrikayı kulüp. Kalpleri tefrik etmek için diyor. İkiliğe etmek için. Kulüpler namı altında diyor tefrikayı kulubu. Birisi P ile yazılıyor kulüp. Öbürü de B ile kulubu. Kulub demek kalpler. Bak işte bizim burada şimdi bir kulubumuz var kulüp. Onların kulüp. Kulüpt. P. P sonunda. P. Ya. Allah muhafaza. Çok maçlarda birbirlerini öldürüyorlar. Allah parasını. Görüyorsun. Tabii. Ama camide hiç böyle yok. Sen ön safa geçtin, ben geçecektim. Sen çok sevap aldın. Yok ya hiç. Yok böyle bir şey ya. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İşte bir haçta oluyor, o da anlatılsa o da olacak ya. Yani. Adam ne yapsın? Dikin Sungur abiyle böyle, tavaf ediyoruz beraber. Bir Yemenli, ufak tefek oluyorlar ama böyle kene gibi. mübarek. E, birinin ayaklarının altından dalmak istiyor böyle. Dalacak, kaldıracak adamı böyle. Kaldırdı mı var ya adam gitti yani. E, Sungur abi de böyle cevişen okurtun dolu bir yapışı adamı. Kanadı şurasından beri en şefindim kabul edebilir. Ne abi bunu? Tamam ederken yani bunu şey. Ne dediler? Allah yöre. Evet. Ahmet ve Üşer kardeşler vardı o zaman. Evet. ...bak bilmiyor birileri oryani. Bilmemezlik kendi. Ona için yapıyorum zannediyor mu? Farkında değil. Evet. Evet. Tevhidi imani elbette tevhid-i kulubi ister ve vahdet-i itikad dahi vahdet-i ijtimaîyi iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın, dostane bir rabıta anlarsın. Yani aynı taburda. Aynı taburda. Bizim bir arkadaş vardı, Turhan Toksöz diye, <gülüyor> geçenlerde aklıma geldi, geçtim uzun tarlalıyım ben diyordu. Birkaç defa geçtik oradan da şey yapamadım, neyse geçenlerde geçiyorduk, buraya gelmiştik, Sungur ağabeyin annesinin vefatında. Dönüşte bir çay içelim dediler uzun tarlada, ya dedim ben uzun tarlalı bir asker, arkadaş, o beraberdik orada, zırzoptu biraz, neyse biz de bir mal değildik ya. <gülüyor> Şimdi, dedim ya bunu nasıl bulsam falan, orada bir sordum dediler onun abisini tanıyorlarmış, neyse abisini aradık telefonla bulduk falan, dedim ne hafif ne, ne alemde falan. Vallahi işte kendi kabuuna çekilmiş falan filan dedim dinleyeyim anlan dedi vallahi dedi ben dedi haciyim ama dedi o dedi bana diyor ki ben senden haber cennete gireceğim diyor <gülüyor> <gülüyor> cennete inanıyorsan yani kere aradım buldum onu aradık bulduk adam bir memnun oldu derse götürdüm Allah bir sevindi ya diyor ben 62 yaşında oldum böyle bir konu görmedim aga ya o diyor olmuş yapıyor orada. Bakın yani 40 sene geçmiş bir aradan bir asker arkadaşı diye bir rabıta. şey hissediyor insan. Bir alaka duyuyor yani üstad. Ne diyor bak, inkar edemezsin. Sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Yani arkadaşın olmasa bile orada kapışsan bile başka bir yerde buna sahip çıkarsın. Değil mi? Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşhane bir alaka telakki edersin. Evet. Ve bir memlekette beraber bulunmakla ne diyor bizim hemşeri bugün trafik durdurdu bizi ceza yazacaktı. Hatalı salamadan baktı kardeşimizin şehrinde Kars göle yazıyor. Sen de neylesin göle ya ben de derken adam ceza yazmakta vazgeçti. <gülüyor> Hemşerilik şey Ya bak. Bir memlekette bulunmakla diyor uhuvvetkarana bir münasebet hisseder. halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvet münasebetleri var mesela her ikinizin halikiniz bir malikiniz bir mabudunuz bir razıkınız bir bir, bir, bir. Bine kadar bir, bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir. Bu kadar bir, biriler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak Manevi zincirler bulundukları halde demek ki bizim aramızdaki bağlar küreleri bile birbirine bağlayabilecek kadar manevi büyüklükte zincirlermiş. Ama bizi birbirimize nasıl bağlanmıyoruz? Evet. Manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi hemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip sebatsız şey. Düne diye düğün beni çağırmadı. Yok ya diyor bir daha selamı kestim. <gülüyor> ben ya beni nasıl çağırmaz diyor ben onun diyor işte.